Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestaferu ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille lehu ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd fe inne'l istiqâl hadîsi kitâbullah ve hayral hidayeti Muhammedin ve şerrel umuru ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. El-Ibane kitabında 508. maddede kaldık. Müellif bid'atlerden bahsediyordu. Bu maddede bıyığını uzatması da bid'atlerdendir diyor kişinin. Ee, çünkü... Tirmizi'nin Zeyd bin Erkam Radyalan'tan rivayetine göre Nebi Aleyhisselatü Vesselam bıyıklarından almayan bizden değildir. Buyurmuştur. Müellifin bunu bidatler babında zikretmesi usule pek uymuyor esasında. Çünkü bu e, sünnete muhalefettir buyu uzatmak. Haramdır. Ama e, eğer kastettiği Belli bazı gruplar var da müellifin yaşadığı zamanda. Bunlar ibadet maksatlı bıyıklarını uzatıyorsa, bunlar kastediyorsa o zaman bidatlerden olur. Çünkü bidat, yani normal haramlardan, e, yasaklardan veya sünnete muhalefetten farklı olarak bidat olabilmesi için bir şeyin Allah'a yakınlık için, ibadet maksadıyla yapılıyor olması e, bidatin tanımına bu girer yine saçını ve sakalını siyaha boyayan ilk kimsenin firavun olduğu söylenmiştir diyor. Siyahın cehennem ehlinin boyası olduğu da söylenmiştir. Yine siyaha boyamayı da bu ancak şer'i yasaklar babında ele alınabilir. Yani kişi ibadet maksadıyla siyaha boyar mı bilmiyorum. Ee, Enes Radyalant'tan rivayette işte saçını ve sakalını ilk siyaha boyayan kimsenin firavun olduğu Rivayet-i Var Deylem rivayet etmiştir. İsnadı sahih değildir. Bunun benzerini i̇bn Bişeybe Ebi Şeybe ve Ebu Urve El-Evail kitabında Mücahit Rahimullah'tan rivayet etmiştir. Siyahın cehennem elinin boyası olduğu kavli ise Iraki'nin El-Mugni Anhamlil Esvar kitabında zikrediliyor. Bir lafzında kafirlerin boyasıdır şeklinde gelmiş. Taberani ve Hakim i̇bn Ömer radyalanmadan kafirin boyası lafzıyla rivayet etmiştir. İbn-i bu rivayet hakkında da münkerdir demiştir. Yani siyaha boyamak hadislerde yasaklanmıştır. E, sayh olan bu şekildedir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sakalları uzatmayı, bıyıkları da kazımayı emretmiştir, kısaltmayı emretmiştir. E, Bukhar ve Müslim i̇bn Ömer radyalanmadan rivayet etmiştir. Ebu'l Hasan el-Kattan el-İkna fi mesailil-İcmada icmada şöyle demiştir. Sakal tıraş etmenin caiz olmayan bir müsleh olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Yani ilmi icması vardır ki sakal tıraşı haramdır. Yani bu konuda ihtilaf yoktur. Ee, en azından önceki ulemada yoktur. Sonrakilerde işte e, sapık Mutezili veya Cehmi anlayışa sahip muasırlarda veya tarihsel canlayışa sahip kimselerde sakalın hatta sünnet bile olmadığı adet oldu. Yani dileyen bırakır, dileyen bırakmaz şeklinde yorumlayanlar çıkmıştır. Mevdudi gibi, Muhammed bu Zehra gibi. Böyle zındık yazarların bu tip görüşleri olmuştur. Ama de önceki alimler arasında, mezhep ehli alimler arasında da, dört mezhep alimler arasında da ittifak vardır ki sakal tıraşı haramdır. Burada müsle demesi müsle organ kesmek demektir. Mesela savaşta Ölüye eziyet babından öldürdüğün düşmandan işte burnunu keserler, kulağını keserler veya herhangi bir organını keserler. Buna müsle denir. İşte sakal tıraşı da bir organ kesmek gibidir. Yani bunda ittifak edilmiştir. Dolayısıyla sakal kesen bir kimse aynı diğer herhangi bir organını kesmiş gibidir. Bu şekilde haramdır. Bu konuda icma nakledilmiştir. edilmiştir. İbn-i Teymiye şerhulümde de şöyle söylemiştir. Sakal tıraş etmek kadının saçını tıraş etmesi gibidir. Hatta daha da beterdir. Çünkü sakal tıraş etmek yasaklanan nüsle kapsamındadır. Kadının da saçını kazıması haramdır aynı şekilde. Sakalı kazımak, sakal tıraş etmek ise bundan daha büyük bir Aram'dır, hatta müslebabındandır diyor. Bıyığa gelince, sünnet olan fıtrat hadisinde geldi üzere bıyığı kısaltmak ve bıyıkları kazıyın hadisinde geldi üzere bıyığı kazımaktır. Sahabe radiyallahu da buna göre amir etmişlerdir. Hambel şöyle demiştir, Ebu Abdillah'a, yani Ahmet bin Hanbel'e, Sence adam bıyıklarını kısaltır mı, kazır mı ya da nasıl alır diye soruldu. Kazırsa bunda bir sakınca yoktur, kısaltırsa bunda da bir sakınca yoktur diye cevap verdi. Bıyığı usturayla tıraş etme olsundan ne Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden ne asabından gelen herhangi bir delille rastlayamadım diyor muhakkik. Bu nedenle bir çoğu bunu kerih, mekruh görmüştür. Ayrıca el istiskarda İbn-i Abdilber'in kitabında şöyle geçer. i̇bn Abdil Hakem İmam Malik'in şöyle dediğini zikretmiştir. Bıyığı kazımak onu tıraş etmek değildir. Bana göre bıyığını kazayan kimse tedip edilmelidir. Yani ona sopa cezası gibi tedip cezası verilmelidir. Kökten kazıyan kimse için söylüyor bunu. Eşep malikin bıyığı kazımak bidatlerdendir dediğini rivayet etmiştir. Bunun bidatlerden olması e, usule daha uygun bir ifadedir. Yani bıyığı tamamen kazmak. Çünkü insanlar bunu ibadet maksatlı yapıyorlar. Tamamen kökten kazıyorlar, yok ediyorlar. E, bu e, bidat tanımına daha uygundur. İbadet maksatlı yapılıyor. Yani bıyığı kısaltmak esastır. İbnü'l-Kasım Malik'in bıyığı kökünden tıraş etmek bana göre müsledir dediğini rivayet etmiştir. Yani bıyığı komple tıraş etmenin, kazımanın daha müslü olduğunu söylemiş İmam Malik. "Leis bin Sa'd'dan kimsenin bıyığını derisi gözükecek şekilde tıraş etmesini istemem ve bundan hoşlanmam." dediğini rivayet etmiştir. Adamın zaferan sürülmesi ve eline kına yakması da bid'atlerdendir." demiş müellif. Şimdi e, burada ayağı de sadece eli söylemesi allah Alem Nebi Aleyhisselatü Vesselam şu hadisinden dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birisi başından şikayetçi olduğunda ona hacamatı emrederdi. Ayağından şikayetçi olduğunda ise kına yakmasını söylerdi diye. Böyle bir rivayet var. E, bu sebeple ayağa kınayı istinah etmiş olabilir. Böyle bir zaruret olmaksızın ele ve ayağa erkeğin e, kına yakması meşru değildir. Bu aynı zamanda kadınlara benzemektir. Ancak tıbbi bir gaye ile, yani tedavi zaruretiyle ele ayağa kına yakılabileceğini bu hadisten anlıyoruz. Burada, mesela bizim buralarda böyle bir adet vardı. Damat olan kişiye kına gecesinde erkeğe de kına yakarlar eline. Bu işte caiz olmayan işlerdendir. Yani erkeğin kına yakması... Tıbbi bir zaruret olmadan kına yakması caiz değildir. Bu sebeple müellif bunu bidatlar arasında zikretmiştir. Ee, Bukhari ve Müslümin Enes radıyallahu rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın yani erkeğin zaferanlanmasını yasakladı demiştir. Zaferan veya safran bunlar e, hardal rengi, kına, kınanın rengi e, böyle bir renk. Bu renklerde boyanmayı erkeklere e, kerih veren bunun gibi başka rivayetlerde sabit olmuştur. Eseri tesibül lukada zaferan bir boyadır ve aynı zamanda güzel koklardandır demiştir. Begavi sünne de şöyle demiştir. zaferan erkeklere yasaklığı onun çoğu hakkında söz konusudur. Azına gelince bu usta evlenen kişi için ruhsat vardı olmuştur. Kadınlara ise zaferan az olsun, çok olsun mübahtır. Evlenen kişiye e, mübah olmasında da İbnümer radyalanma'dan bir rivayet var. Düğün gecesinde e, işte Zaferanla Boyanla dair düğüne mahsus. Bu yüzden Begavi bunu istisna etmiş. Az miktarda olursa. Eteralcül Et kitabında zikredilene göre Ahmet'e erkeğe hangi kokular mekruhtur diye sormuş. O da haluk ve benzerler gibi sarı ve kırmızı olan her şey diye cevap vermiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamı. Erkeğin kokusuyla kadının kokusu arasında bir ayrım yaptığı sabit olmuştur. Yani erkeklerin kokusu renksiz, kokulu olan, kalıcı kokulu olan, kadınlarınki ise renkli ve kokusuz olan. Yani kokusu kalıcı olmayan. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi değil mi? Tam tersi mi? Yani erkek ve kadının kokusunda da yani sürece kokuda da böyle bir ayrım yapılmış. Dolayısıyla erkeğin böyle sürdüğün zaman böyle renk bırakan, Zaferan'ın rengi gibi e, böyle kokular sürmesi e, mekruh görülmüştür. Ahmet bin Hambel'in e, söyledi bu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, erkekleri ellerine kına yakmaktan nehyetmesi sebebi bunun kadınların işlerinden olmasıdır. Ayşe Radiyallahu Anh'a'dan şöyle rivadilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadını elinde kına izi, veya boya izi olmadığı halde görmeyi istemezdi. Bunu Beyhaki sünnel Kübra'da rivayet etmiştir. Adamın izarını ki bu şalvardır demiş, bu topuklarına sarkıtması da bidatlerdendir demiş müellif. Burada seravil kelimesi sirbalden gelme Sirbal iki şekilde kullanımı var. Yani şalvar kelimesinin bir iç donu manasında kullanımı var. Bir de entari dediğimiz boydan bütün... İşte cellabiye dediğimiz elbiseyi de sirbal derler. Serabil e, ifadesi Kur'an-ı Kerim'de de geçer. E, burada kastedilen bu boydan elbisedir. Bu Dolayısıyla etekli elbiselerde cübbe olsun, izar olsun e, veya o cellabiye tarzı kıyafetler olsun bunu topuklara kadar sarkıtmak haramdır, yasaklardandır. Dolayısıyla yine bunun da bidatlerden sayılması e, tanım olarak müellifin e, bidat ıstılahını yerli yerinde kullanmadığını gösteriyor. Yani sayıda maddelerden bu anlaşılıyor. Çünkü e, önceki müelliflerden bazıları her neşekilde olursa olsun, yani isterse e, yasaklanan şeyler olsun, bunları işlemek sonradan ortaya çıktığı için ıslahi manada böyle bir bidat kapsamında değerlendirilmiş. Yani sonradan çıkan şeyler eğer yasaklanan şeylerdense bunları bidat olarak ele almış gibi gözüküyor kitabın geneline baktığımız zaman. Fakat dediğimiz gibi ıstılah olarak bunlar bidat kapsamına giren şeyler değil. Bunlar haramların yasakların kapsamına giren şeyler. Ancak böyle şeyler ibadet maksatlı yapılırsa bidat olur. İbadet maksatlı yapılan şeylerin de yasaklanmış bir şey olması veya yasaklanmamış bir şey olması fark etmez. Dinde sonradan çıkarılan bir yol olmaz. Sünnette aslının esasının olmaması bidatlerde. Yani sünnette emredilmediği halde bir kimse ibadet, Allah'a yakınlaşma maksatlı olarak bir fiilde bulunursa bu fiile bidat denir. O fiil ister yasaklanmış bir şey olsun ister yasaklanmamış olsun fark etmez. Yasaklanmış şeyler ise bunlar haramlar kapsamındadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle izanını kibirle topuklarına sarıktan kimseye bakmaz buyurmuştur azaim kitaplarına bakmak onlarla amel etmek demiş bidatlar arasında saymış. Bu azaim kitaplarıyla kastedilen büyü ve muska kitaplarıdır. Mesela Türkçe'ye de tercüme etmişler Şemseddin Ahmed el-Buni diye. Öyle bir yazar var. Bu adam Endülüs tarafında o zamanlar Müslümanların elindeydi Endülüs. Yahudilerden aldığı bazı büyüleri, ayet el kürsi veya işte sünnette gelmiş Kur'an-kerimde geçen bazı zikirlerle nezce diyor. Defikler deniliyor mesela böyle kare şeklinde işte e, harfler, rakamlar yazılıyor. Bunlar epce hesabıyla hesaplanarak bu şeyler çıkarılıyor, tablolar çıkarılıyor. Bu esasında Yahudilere ait şeyler. Yahudilerin, büyücü Yahudilerin, kabalacıların uyguladıkları şeyler. Bu adam onlarla diyalog içerisinde onlardan alıyor bunları ve mesela tılsım yazıyor. Bazı hatta İbranice harfler var. Bazı harfler İbranice. Tılsım yazıyor işte bunun üzerine ayet-i şu kadar sayıda okursa diyor. Yine epcez sayısını esas alarak veya falanca ayeti şu kadar sayıda bu Tılsıma, okurda, bir yerine asar, bir yerine takarsa vesaire diye böyle şeylerle doldurmuştur. Şemsül Maarif kitabının adı. Bu kitaptan, ben yani bu kitabı kaynak alarak sonrakiler pek çok kitaplar yazmışlardır. En son Seyyid Süleyman El Hüseyni El Kunduzi diye birisi var. Bu adam Şia'dır. İşte Gizli Sırlar Hazinesi veya Havasul Kur'an diye kitaplar yazmıştır. Türkçe'ye de edilmiştir bunlar. Bu adam şia. Şialık konusunda da yani Rafıziliğe de davet eden birisi. Yeni Abi kitabı da ona aittir. 12 imamı şey yapar yani İsna-ı Akidesini savunur. Böyle bir adamdır. İşte seyyid gibi kelimelerle de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan diyerek böyle bir imayı da ön plana koyarak halk arasında böyle şeyleri yaymışlardır. Ve muskacılar, büyücüler bu gibi kitaplara esasında kaynak alır. Daha başka isimler görseniz de kaynak aldıkları bu kitaplardaki tılsım ve büyülerdir. İşte bu kitaplarla meşgul olman, onlarla amel etmen, bunlara bakmanın bidatlerden, haramlardan olduğunu söylüyor müellif. Azayim ruhiyeler demektir. Burada kast bidat ve şirk içerikli ruhiyelerdir. Kişinin cinlerle konuştuğu iddiasında bulunması, onları kullanmak ve bazılarını öldürmekte de bidatlerdendir. Bedaül de şöyle denmiştir. Kadın'ın İbni Battan'ın hattından yani el yazısından alıntılayarak yazdığı El-Burzati'nin herhalde El-Birzali olacak mesailinde şu geçmektedir. Dedi ki ona yani İmam Ahmet'e rükyelerle ve azimetlerle Mecnun'u yani deliyi, cinlenmiş kişiyi saradan kurtardığını iddia eden, cinlere hitap edip onlarla konuştuğunu ve cinlerden kendisiyle konuşanların olduğunu iddia eden kimse hakkında sordum. Sence ona iyileştirmesi için mecnun, cinli kimse götürülebilir mi dedim. Dedi ki, bilmem ki bu nedir. Bu usta bir şey duymadım. Kimsenin bunu yapmasını istemem. Bunu yapmamak bana daha sevimlidir. Yani bunda sonradan çıkan bir iş olduğuna işaret ediyor. İhtiyaç ya da takılan kimsede ortaya çıkan bir hastalık olmadığı halde temimeler ve tavizeler takmak da bidatlerdendir. Böyle söylemesinin sebebi, yani muska'yı kastediyor, muska, nazarlık gibi şeyler. Böyle söylemesinin sebebi Ayşe radıyallahu anhadan İbn Vehb'in El Cami'de rivayet ettiği bir hadis olsa gerek. O hadiste bununla ilgili yazı da yazmıştım siteye. Temime, bela veya hastalık ortaya çıkmadan korunmak amacıyla asılan şeydir. Hastalık ortaya meydana geldikten sonra yani onun tedavi amaçlı aslan şey değildir diyor o rivayette. Burada buna işaret ediyor. Yani bunun maksadı şu. Yani buradaki temimeyle kast edilen mesela iğde ağacı veya herhangi bir bitki olabilir. Şimdi bunun bazı hastaları olabilir. Bazı bitkilerin, bazı ağaçların veya takılan bazı şeylerin bazı özellikleri olabilir. Yani bazı hastalığa iyi gelen kokuları olabilir veya etkileri olabilir. E, tabipler böyle bir şey tavsiye ettiğinde bir hastalığın tedavisi olarak bunu asmakta takmakta bir sakınca olmaz. Hastalık meydana gelmişse. Ama hastalık yok ortada. Daha öyle bir şey yok. Korunmak amacıyla herhangi bir şey asan, işte temime kapsamında olan budur. Bu aslan şey ister muska olsun, ister nazarlık olsun, ister bir ağaç dalı olsun, işte maşallah yazısı olsun fark etmez. Yani bunları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şiddetle yasaklamış. Kim böyle bir şey asarsa ona havale edilir buyurmuştur. Ve şirkten olduğunu e, belirtmiştir. E, dipnotunda şöyle demiş. İçerisinde Allah Teala'nın kelamından ve Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetinden bir şey yazılı olan temimeler ve tavizeler takmak selef arasında ihtilaflı bir konudur. Seleften bir tayife içerisinde Kur'an'dan bir şey yazılı olan temimelere ve şeriata uygun tavizelere bunların başa bir belanın gelmesinden sonra takılması şartıyla ruhsat vermiştir. Mesela adam hastalandı, ona ruhiye amaçlı bir şey yazıldı, bir ayet yazıldı, o hastalığı tedavi amaçlı. Seleften buna cevaz veren vardır, i̇bn Amr radyalanma gibi ona işaret ediyor. Bunların başa bir belanın gelmesinden önce hastalığı ve nazarı def etmek için takılmasına gelince buna ruhsat verilmemiştir. Evet Ayşe Radyo Alanan derin rivayetini koymuş Temime beladan sonra takılan şeylerden değildir. Temime beladan önce takdiri sağlamak için takılan şeydir. Bunu es Sunne de Harbel Kirmanin ve El Hakim rivayet etmiş Hakim sayılını söylemiş Zeheb de ona muhafazat etmiştir. Seleften bu tür rüküyalara ruhsat verenler arasında Abdullah bin Amr, Said bin El-Müseyyeb, Yahya bin Said, Said bin Cübeyr, Mücahit, Etta Hak, Malik, rivayete göre, bir rivayete göre Ahmet bin Ambel ve İshak bin Rahüye de vardır. Allah onlara rahmet etsin. Mütakirinden başka kimseler de bu konuda onların izinden gitmiştir, onları takip etmiştir. Seleften diğer bir tayfe ise bunu yasaklamıştır. Harp es sünnede şöyle demiştir. Ahmet bin Hanbel'e içerisinde Kur'an bulunan veya bulunmayan tavize takmayı sordu. i̇bn Mesud radiyallahu bundan hiç hoşlanmazdı diye cevap verdi. Kevseç Ahmet'e Kur'an'dan bir şey takılır mı diye sormuş. Ahmet de her türlü talik takma mekruhtur diye cevap vermiştir. i̇bn bir şeyben rivayet göre İbrahim el-Nehayraimullah Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'ın ashabını kastederek Kur'an'dan olsun ya olmasın temimeleri kerih mekruh görülerdi demiştir. Ehli sünnetin müteahhirinden olanların çoğu birçok sebepten dolayı temimeler takmaktan men etmişlerdir. Bu sebeplerden bazıları şunlardır. 1. Temimeler takmanın haramlısına var olan yasan genel kapsamlılığı, 2. Şirke götüren yolun kapatılması, zira şeriata uygun temimeler takılmasının caiz olduğu görüşü, Şirk içerikli temimeler takarak şirke düşmeye kapar alamaktadır. Taklan temimeler şeriata uygun olsa bile bu böyledir. Bu durumda şeriata uygun temimeler ile şirk içerikli temimeler birbirlerine benzediklerinden dolayı şirk içerikli temimeleri reddetmek güçleşir. Yani mesela sünnet ehli böyle yani usuline uygun bir şekilde bela geldikten sonra ve İçerisinde ayet yazılı bile olsa, bir şey assa, evine assa veya kendine assa ne olacak? Başka birileri de şirk içerikli şeyleri asacaklar. Böylelikle şirkin e, önü açılmış olacak. Buna bir kapı açılmış olacak ve bu men edilemez bir hale gelecek diye. E, bir nevi seddi zarai yani vesilelerin önünü tıkamak babından çirkin görmüşlerdir. İçerisinde Kur'an yazan bir temme takıldığında onunla helaya girileceğinden dolayı Kur'an'a saygısızlık edilmiş olur. Nitekim İbnebi Şeyben'in rivadetine göre İbrahim Enneha'yı çocuklara muska takılmasını hoş görmez ve onlar onunla tuvalete girerler derdi. İbnebi Şeyben temmeler ve rükhiyeler babı diye bab açmıştır oraya bakınız demiş. Kadınların cenazeleri takip etmesi. Zira Bukhar ve Müslümin rivadetine göre Ümmü Atiye şöyle demiştir. Biz cenazeler takip etmekten nehyedilirdik. Bununla beraber bu bize kesin bir şekilde yasaklanmamıştı. İnsanların bu usta ortaya attıkları bidatler için El-Havadüsü ve El-Bid'a yani Ebu Şam el maktisin kitabını kastediyor. Ona bakınız demiş. Cenazelerde yanakları tokatlamak. Erkeklerin ayak ve hızlı şekilde cenazelerin önünden gitmesi de bidatlerdendir. Ee, evet, Bukhari ve Müslim'in İbn-i Öztürk Radyalan'tan üretine göre Nebi Aleyhisselatü Vessel, yanakları tokatla, yakaları yırtan ve cahiliye davası güden kimse bizden değildir. Gördüğü gibi bu da e, bidatın konusu değil, yasakların konusu olan e, bir mesele. Zikir ve Kur'an dinlerken çığlık atmak. Yanakları tokatlamak ve elbiseleri yırtmak da bidatlerdendir. Bu insanların ortaya attığı yeniliklerden ve bidatlerdendir. Enes bin Malik radiyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir vaazda bulundu ki bundan dolayı kalpler ürperdi ve gözler yaşardı. Bunun üzerine mescidin yanında bulunan biri bir çılık attı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dinimizi bize karşılık gösteren şu adam kimdir? Eğer samimi ise kendisini teşhir etmiştir. Sahtekarsa Allah onu mahvetsin. Bunu i̇bn Adi Kamil'de zikretmiş. Uydurma bir hadistir. Şu başındaki ifadeler Allah Resulü bize bir vaazda bulundu. Deriler ürperdi, kalpler ürperdi, gözler yaşardı ifadesi İrbaz bin Sariye'nin başka şekilde devam eden hadisinden bir parça bu. Ama kıssanın devamı uydurma demiş. Evet dipnotu yapan da İrbaz bin Sariye'nin bu hadisine işaret etmiş. Acurri El Erbain'de şöyle demiştir. Bu sözü iyi ayırt edin. Yani İrbaz bin Sariye radıyallahu anh sözünü kastediyor. O, onun öğüdünden dolayı öğüt dinlerken çığlık atan, bağırıp çağıran ve ayılıp bayılan birçok cahilin yaptığı gibi çığlık attıklarını, bağırıp çağırdıklarını, kafalarına vurduklarını, göğüslerini dövdüklerini, hoplayıp zıpladıklarını ve dans ettiklerini söylememiştir. Bunların hepsi şeytandandır. Şeytan bu şekilde onlarla oynar. Bunların tamam bidat ve sapıklıktır. Bunu yapan kimseye şöyle denir. Şunu bil ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında öğüdü en doğru olan, ümmetine en çok nasih eden ve en hassas kalpli kimseydi. Ashabı da insanlar arasında en hassas kalpli kimseleridiler. Kendilerinden sonra gelecek insanlardan da daha hayırlılardı. Bu usta hiç bir akıllı şüphe etmez. Buna rağmen onlar vaaz dinlerken çılık atmadılar, bağırıp çağırmadılar, rahsetmediler, hoplayıp zıplamadılar. Eğer bu cahillerin yaptığı doğru olsaydı onlar bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzunda yapmaya insanlar arasında en fazla sahibi olanlardı. Fakat bu bidattir, batıldır ve münkerdir. Bunu iyi bil. Evet, müellif yani Acurri El Erbayn müellifi Hicri 360 <gülüyor> yılında ifade etmiştir. Yani Hicri 4. asrın alimlerindendir. Demek ki Sufilerin o zamanlarda yaptıkları şeyleri e, böyle sünnette yeri olmayan, bir yenilik olarak, bidat olarak ortaya çıktı çıkardıklarını tespit etmiş ve böyle bir reddiyede bulunmuştur. Fudayl bin Niyaz Rahimullah şöyle demiştir. Musa bin İmran aleyhisselam kavmine vaaz nasihatte bulundu. Bir adam da elbisesini yırttı. Bunun üzerine Allah tebarek ve teala Musa aleyhisselama şunu vahyetti. Ona söyle, eğer samimi ise benim için kalbini yarsın. Ahmet Züht de Ebu de benzerini Ebu İmran el-Cevni Rahimullah'tan rivayet etmiştir bunun. Yani İsrailiyat kaynaklı bir haber. İbnül Mübarek şöyle demiştir. Şu zikri dinledikleri esnada kendilerinden geçenleri yüksek duvarların üzerine oturtalım ve onlara Kur'an okuyalım. Bakalım yerlerinden kıpırdayabiliyorlar mı? Yani aynı şekilde böyle cezbeye gelip tepki veriyorlar mı? Bunu e, İbn-i Ötül Kübra'da müellif zikretmiş. İbn-i Selim rivayet etmiştir. Ona Kur'an dinleyip kendinden geçen kimse hakkında sorulmuş. O da şöyle cevap vermiştir. Bunun doğruluğunu anlamamız için bir duvarın üzerine oturtmalı ve Kur'an kendisine başından sonuna kadar okunmalıdır. Düşerse dediği gibidir. Yani samimidir. Yani duvarın üstünde düşse belki bir taraf kırılacak. Yani numaradan mı yapıyor? Gerçekten böyle bir vecik mi hissediyor? Ama Kur'an okununca yapacak bunu. Yine İbn-i zikretine göre Enes Radyo ha. ''Kur'an dinleyip kendilerinden geçenler sorulmuş, onlar haricilerdir.'' diye cevap vermiştir. Yine onun zikretine göre Kays bin Zübeyir, ''Kısacıların yanında kendinden geçmek şeytandandır.'' demiştir. Said bin Mansur elinde Abdullah bin Urve bin Zübeyir'den rivayet ediyor. ''Ninem Esma'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı Kur'an okuluklarında ne yapıyorlar?'' diye sordum. Dedi ki, ''Allah azze ve celle'nin onları nitelediği gibilerdi, gözleri yaşarıyor, tüyleri diken diken oluyordu.'' Ben de burada bazı insanlar Kur'an'ı içtikleri zaman aylıp bayılıyorlar dedim. Şeytandan Allah'a sınırım dedi. Ebu Beyt Fadaylı Kur'an'da e, kendi isnadıyla Ebu Hazim'den rivayet ediyor. İbn Ömer radıyalarına Irak ehlinden yere yıkılmış bir adama rast geldi. İnsanlar da etrafında bulunuyordu. İbn Ömer bu nedir diye sordu. Kendisine Kur'an okunduğunda veya Allah'ın zikredildiğini işittiğinde Allah korkusundan yıkılıyor diye cevap verdiler. İbn Ömer vallahi biz de Allah'tan korkuyoruz ama yere yıkılmıyoruz dedi. İkrimeden de şöyle rivayet edilmiştir. Esma'ya Selef'ten biri Allah korkusundan bayılıyor muydu diye soruldu. O da hayır fakat onlar ağlıyorlardı diye cevap verdi. İbn-i Teymiye Mecmul Feteva'da şöyle demiştir. Bu bapta Basra ehlinin abidlerinden nakledilen ve mübalağaya varan bazı şeyler vardır. Örneğin birinin Kur'an dinlerken öldüğü ya da bayıldığı aktarılmıştır. Onların arasında Kur'an dinlediklerinde bayılan kimseler vardı. Fakat sahabe arasında da bu durumda olan hiç kimse yoktu. Bu ortaya çıktığı zaman sahabeden ve tabiinden aralarında Esma bin Ebi Bekir, Abdullah bin Ezzübeyr ve Muhammed bin Sirin'in de bulunduğu bir taife buna karşı çıkmıştır. Bunu yapanlara karşı çıkanlardan bazıları bunun bir zorlama ve yapmacıklık olduğunu düşünmüşlerdir. Cumhur elemanın görüş ise bu kimselerden birinin elinde olmaksızın bunlar yaptığı takdirde yerinde duran kimsenin durumunun oninkinden daha kamil olmasıyla birlikte onun eleştirilmeyeceği, Şeklindedir. Bundan dolayıdır ki Ahmet'e bu mesele sorulur zaman şöyle cevap vermiştir. Yahya bin el katlarına Kur'an okundu da bayıldı. Eğer biri bunu kendisinden savabilecek olsaydı şüphesiz Yahya bin Said savardı. E Zira ben ondan akıllısını görmedim. İşte Ahmet bunu ve benzeri şeyleri söylemiştir. Bu durumun Şafii'nin de başına geldiğini haklı edilmiştir. Ali bin el-Fudayl bin İyad'ın kıssası da meşhurdur. Toparlayacak olursak bu hal, samimiyetinle şüphe edilmeyecek birçok kimsede görülmüştür. Fakat sahabenin hali, Kur'an'da zikredilen, yani kalplerin ürpermesi, gözlerin yaşarması ve tüylerin diken diken olmasından ibaret idi. Yine insanlardan, Kendilerini zahit gösteren bir sınıf vardır ki kasidelere kulak vermeyi ve bunun için bir araya gelmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Sufileri tarif ediyor. Bu şekilde gönüllerini eğlendirirler ve kalplerini coştururlar. Onlardan bazıları raks eder, ellerini birbirine vurur, elbiselerini yırtar. Söylediklerine Azze ve Celle buyurdu ki, havra dedi ki, veli dedi ki diyerek söylerler. Halbuki bunlar Allah'ın buyurmadığı, ne bir eserde, ne bir sünnette vardı olan, havranın ve velinin söylemediği şeylerdir. Ancak birer bidat yalan ve iftiradır. Musannif i̇bane Kübra'da da şöyle demiş, Allah size rahmet etsin, şu hulülcülerden uzak durun. Çünkü onlar Allah'ın kullarının enşerileridir. Sufilere benzemeye çalışırlar. Kendilerini ait gibi gösterirler. Korkuyu ve ümidi ıskat ederek yani iptal ederek şeref ve muhabbet iddiasında bulunurlar. Allah'ın yanımızda olduğunu, içimize girdiğini, zatıyla bizimle temas halinde olduğunu söylerler. Bidatçı ve sapıktırlar. Tağbir ve kaside meclislerinde bulunurlar. Tağbir dedi o ilahi meclisleri. Genç, tüysüz oğlanlardan ve kadınlardan şarkı dinlerler. Hoplayıp zıplarlar, dans ederler. Allah'ın bakılmasına haram kılmış olduğu şeylere bakarak ve kulak vermenin caiz olmadığı şeyleri dinleyerek zevk alırlar. Böylece coşarlar, ellerini birbirine vururlar, aylıp bayılırlar. Ölüyormuşçasına kendilerinden geçerler. Sonra da bunun Rablerine besledikleri sevgiden ve ona duydukları özlemden kaynaklandığını, kalplerinin onu gözleriyle gördüğünü iddia ederler. Böylece Allah'a iftira atarlar. Onun kitabına, Nebisinin sünnetine, ilk selefin ve Allah'ın salih kullarının yoluna muhalefet ederler. İddialarını destekleyecek hiçbir hüccetleri, alimlerden yaptıklarını dayandıracaklar hiçbir imamlar yoktur allah Teala'nın kelamını şeylerden ve dindar kimselerden iştirler. Rasulünün haberlerini ve hikmet elinin sözlerini iştirler. fakat kalpleri bunlar karşısında yumuşamaz, kulakları bunlar dinlemez. Genç oğlanların ve kadınların meclislerinde şarkı, kaside ve rubai dinlerken kendilerinden sadır olan şeylerin, din, mezhep ve takip edilecek birer yol edindikleri şeylerin bir kısmı bile onlardan sadır olmaz. Berbehar'de şerhüsünde de şöyle demiştir. Şevke ve muhabbete çağıranların Kadınlarla yalnız kalanların Ve gelip geçilen yol üzerinde Duranların yanında oturmaktan sakın Onların hepsi dalalet içindedir Evet 525. maddede Başka bir sınıftan Bahsedecek müellif O maddeyi de Aktaralım da ondan sonra tamamlayalım Başka bir sınıfta vardır ki, kendilerini zahit ve abid gösterirler, kazançları ve maaşet teminini, yani çalışmayı haram sayarlar, ısrarlı bir şekilde dilencilik yapmayı gerekli görürler, korkuyu ve ümidi düşürerek, şevk ve muhabbet iddiasında bulunurlar. Bunların tamam sonradan ortaya atılan şeylerdir. Bu iddialarda bulunan kimse, ilim ve marifet elinin nezdinde öfkeye düşerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle kazancı, zanaati, ve ticareti kitabın ve sünnetin hükmüyle kıyamet kopana dek helal kılmıştır. Dilenmeye ihtiyaç duyulmadığı halde dilenmeyi ise haram kılmıştır. Bunlar hurafeci sufilerde sana ne ateşinden korktuğum için ibadet ettim ne de cennetini arzuladığım için ibadet ettim. Ancak sana saygı duyduğum için ve seni sevdiğim için ibadet ettim diyen bir topluluktur. Yani Rabiatul Adeviyeye'ye nispet ederler bu sözü. Halbuki bu söz kitaba, sünnete, nebilerin, rasullerin ve onlardan sonra gelen ümmetin selefinin yoluna muhaliftir. Zira Allah Teala nebilerinin isimlerini zikrettikten sonra onları şöyle övmüştür. Onlar hayırlarda yarışırlar. Bize umarak ve korkarak dua ederler. Bize derinden saygı beslerlerdi. Enbiya 90. Korkudan ve ümitten soyutlanmış amel, mutasavvıfların birçoğunun içerisinde, İçerisine zındıklı sokan şeydir. O mutasavvıflar ki kendilerini cenneti veya cennemi dert edinmekten tenzih ederler. Allah'a ancak ona olan sevgilerinden dolayı ibadet ettiklerini söylerler. Böylece Allah'ın azabını ve ateşini küçümsemiş, cenneti ve nimetlerini hafife almış olurlar. Bu sebeple alimlerden biri şöyle demiştir. Kim Allah'a sadece sevgiyle ibadet ederse zındıktır. Kim Allah'a sadece korkuyla ibadet ederse haruri yani haricidir. Kim Allah'a sadece ümitle ibadet ederse mürcidir. Kim Allah'a sevgiyle, korkuyla ve ümitle ibadet ederse işte o muahhit bir mümindir. Müslüm'ün Ebu Ürer'den rivayetine göre radıyallahu anh, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim malını çoğaltmak için insanlardan mallarını isterse, Az istesin veya çok istesin ancak bir kor, ateş parçası istemiş olur. Ahmet ve Hasan kaydıyla Tirmiz'in rivayetine göre Abdullah bin Amr radyalarına şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, <gülüyor> Zengine ve sağlığı saati yerinde olan kuvvetli kimseye sadaka, zekat helal olmaz. Berbeharı şerhüsünle de şöyle demiştir. Kazançlara gelince kazançlar mutlaktır. Fasit olduğu görülenler hariç sıhhati sana belli olanlar mutlaktır. Kazanç fasit olduğu takdirde de kişi ondan zaruri ihtiyacı miktarınca alabilir. Çalışıp kazanmayı terk edeyim, bana verdiklerini alayım e, diyemezsin. Bunu ne sahabe yapmıştır ne de günümüze kadar gelip geçmiş alimlerden herhangi biri. Yine Ömer Binali Hattab Radyalan şöyle demiştir. İçerisinde bazı küçük düşürücü şeylerin bulunduğu bir işte çalışıp kazanç elde etmek insanlara muhtaç olmaktan daha hayırlıdır. Harbel Kirmani de içerisinde görmüş olduğu... Alimlerin icmasını naklettiği akidesinde şöyle demiştir. Kim kazançların, ticaretlerinle olması gereken şekilde mal talebinin haram olduğunu söylerse hata yapmış ve sünnete muhalefet etmiş olur. Aksine elde edilmesi gereken şekilde elde edilen kazanç helaldir. Allah ve Rasulü bunu helal kılmıştır. Ümmetin alimleri de bunun helal olduğunu söylemiştir. Evet, yine alimler arasında hiçbir ihtilaf olmaksızın icma edilmiştir ki, Allah Azze ve Celle insanlara korkuyu ve ümidi farz kılmıştır. Yine o kullarını rağbet ve rahbet ile yani teşvik ederek ve sakındırarak kendisine çağırmıştır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Onlar hayırlarda yarışırlar, bize umarak ve korkarak dua ederlerdi ve bize derinden saygı besleyen kimselerdi. 90. Yine İsrail de o dua ettikleri hangisi daha yakın diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Şüphesiz Rabbinin azabı sakınmaya layık bir azaptır. Berbehari şöyle demiştir. Bil ki Allah rahmet etsin kulun her hayrı işlemiş olsa bile dünyada bulunduğu sürece endişe içerisinde olması gerekir. Çünkü o ne üzere öleceğini, sonunun ne olacağını, Allah'a ne hal üzere kavuşacağını bilemez. Nefsine karşı haddi kimsenin de ölüm anında Allah Teala'dan ümidini kesmemesi yani çok günahkar olan kimsenin de ümidini kesmemesi, Allah Tebarek ve Teala hakkında üstün zanda bulunması, günahlarından dolayı da endişe etmesi gerekir. Eğer Allah ona merhamet ederse bu onun fazlındandır. Ona azap ederse günahından dolayıdır. Kitap ve sünnette birası bulunmayan, sonradan ortaya atılmış bidatlerden biri de bu yaptıklar cahiliye fiillerine benzemektedir. Bu, ee, şu saydığı madde. İnsanların bir araya gelmeleri birbirlerini destekleyeceklerine ve birbirlerine yardım edeceklerine dair birbirlerine söz vermeleridir. Bir çeşit şey, tecrübiyatleşme. Bu bidat olarak ortaya atılan ve hoş karşılanmayan bir şeydir. Bunu cahiliyehli yapardı. Allah Azze ve Celle bunu İslam ile giderdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle bunu yasakladı. Dernekçilik gibi. Evet. Hilyetül Evliya'da. Rivadeline göre Mutarrif bin şehir Rahimallah şöyle demiştir. Zeyd bin Suha'nın yanına giderdik de şöyle derdi. Ey Allah'ın kulları, cömert olun ve iyilik yapın. Kulların Allah'a ulaşması için iki yol vardır. Korku ve ümit. Yine bir gün ona gittim, bir yazı yazmışlardı. Şuna benzer sözler sıralamışlardı. Allah Rabbimizdir, Muhammed Nebimizdir, Kur'an Önderimizdir, bizim yanımızda olanın biz de şöyle şöyle yanında oluruz. Kim de bize muhalefet ederse elimiz onun üzerinde olur. Şöyle yaparız böyle deriz. Yazıyı onlara birer birer azretmeye başladı. Kabul ettin mi ey falan diye soruyorlardı. Sonunda bana gelirler kabul ettin mi ey çocuk diye sordular. Ben de hayır dedim. Bunun üzerine Zeyd bin Soğan çocuğu aceleye getirmeyin dedi. Ne diyorsun çocuk diye sordu. Ben de dedim ki Allah benden zaten kitabında söz almıştı. Allah'ın benden aldığı sözün üzerine asla yeni bir söz eklemeyeceğim. Benden sonra son kişiye kadar onlardan hiç kimse teklifi kabul etmedi bu uyarı üzerine. Katade dedi ki, mutarife kaç kişiydiniz diye sordum. Yaklaşık 30 kişi dedi. Yani bu tasavvufçuların da, yani şeyhleriyle biatleşmeleri bu gayeyledir. İşte dernekçilerin de yaptığı buna benzer e, bir yani cahiliyedeki hılf akdı gibi müellif zaten ona vurgu yapıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'da hilf yoktur. Cahiliyede olan herhangi bir hilfi İslam ancak pekiştirmiştir. Yani İslam'da olanlar zaten cahiliyede olan hayrı pekiştirmiştir. Bu hayır İslam'da devam ediyor. Özel bir hilf, özel bir böyle anlaşma, biatleşme, özel bir sözleşme, e, belli şeyler üzerine e, bir araya gelme. Bunlar ise bidattır, sonradan ortaya çıkarılan şeylerdendir. Şehadet bidattır, beraat bidattır, velayet bidattır. E, İbane-ül Kübra'da musannif, Selâmî bin Kühel'in şöyle dediğin rivayet etmiştir: Cemacim'de ben Ebu'l-Bahdühteri, Meysere Ebu Salih, Dahak el Maşruki ve Bukayretahi bir araya geldik. İrca'nın yani mürcelin bidat olduğu, velayetin bidat olduğu, beratın bidat olduğu ve şahadetin bidat olduğu üzerinde icma ettiler. Bu söz seleften birçok kimseden rivayet edilmiştir. Bunların tarcını yaptım diyor. Burada şehadet, kişinin hakkına bir haber gelmemiş bir kimsenin cennetlik ya da cennemlik olduğuna şahitlik etmektir. Bu bir bidattir. Velayet, bir kişinin bir topluluğu veli edilmesi, onların dışındakilerden ise teberri etmesidir. Beraet, bir kişinin İslam dini ve sünnet üzere olan bir topluluktan teberri etmesidir. Halal'ın Es-Sünnesinde rivayetlerine göre Ebu Talip şöyle demiştir. Ebu Abdillah'a yani Ahmet bin Hanbel'e beraet Bidattır, velayet bidattır, şehadet bidattır. Bu ne demek diye sordum. Dedi ki, beraat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asamından birinden teberri etmendir. Velayet bazılarını veli edinip bazılarını edinmemendir. Şehadet birinin cennemlik olduğuna şehadet etmendir. Harbel kirman es içerisinde alimlerin icmasını zikret takidesinde şöyle demiştir. Velayet bidattır, beraat bidattır. Onlar e, falanı veli ediniyoruz, filancadan da teberri ediyoruz derler. Bu bidat bir sözdür, bundan uzak durun. Sultanın adamı alıp dövmesi, cezalandırması ve suçu üzerine aldırana kadar şunu yaptın mı, bunu yaptın mı diye sorması da bidatlerdendir. Yani polislerin yaptığı işler gibi. Zaten İslam'da böyle bir e, sınıf olmaması gerekir. Yani polislik gibi böyle silahlı, Müslümanlara karşı silah çeken, silah taşıyan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yapanların bizden olmadığını beyan etmiştir. Yine ümmetimi kamçalarıyla döven kimseler diye o e, ahir zamanda çıkacak iki tayfeden birini böyle zikretmiş. Birisi açılıp saçılan, teberrüt yapan kadınlar, birisi de ellerinde kamçalarla ümmetimi döven kimseler diye. E, Müslümana karşı böyle bir şey olmaz. Yani İslam'da böyle bir polislik sınıfı yok. Elbette ihtisap, e, hisbe sınıfı var ama e, böylesi değil. Eser bin Abdullah el-Hazar'ın rivayetine göre külayilerden bir toplum bir eşyas çalındı. Hak eden bazı kimseleri suçladılar. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi en-Numan bin Beşir radıyallahu yanına getirdiler. Gittiler. Numan onları yani şüphelileri birkaç gün hapsetti. Sonra onları serbest bıraktı. Sonra malları çalınanlar yine Numan'a geldiler. Ve onları dövmeden ve imtihana yani sorgulamadan serbest bıraktılar. Bunun üzerine Numan şöyle dedi. Ne istiyorsunuz? İsterseniz onları döverim. Eşyanız ortaya çıkarsa sorun yok. Çıkmazsa sırtlarınızdan, sırtlarından aldığımın aynısını alırım. Yani onlara vurduğumun aynısını size vururum onun da çıkmazsa diye. Ee, bu senin hükmün müdür diye sordular. O da Allah'ın hükmü ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hükmüdür diye cevap verdi. Bunu Ebu Davud döverek sorgulama babında rivayet etmiş ve şöyle demiştir. Numan onlar bu sözle korkutmuştur. Yani dayak ancak itiraftan sonra gerekir. İbnül Kattan bu hadisin ceyyid tarifleri vardır demiş. Kevseç mesailinde şöyle diyor. Ahmet bin Ahmet'e dedim ki, Süfyan'a mihnet yani imtihan, sultanın kişiye alıp onu suçu itiraf ettirene kadar şunu yaptın mı, bunu yaptın mı diye sormaz sormuş. O da evet, bu bana göre bir şey değildir. Adam dövülmeden itirafta bulunursa sultan onu yargılar, değilse bunu yapmaları yakışık kalmaz diye cevap vermiş. Bunun üzerine Ahmet şöyle dedi, adam korkusundan itirafta bulunursa Ömer radiyalarının ve Şuray'ın hadisine göre yargılanmaz. İsa da Ahmet'in söylediği doğrudur dedi. Derim ki yani dipnotu düşen diyor ki İmam Ahmet Abdülazak'ın rivayet ettiği şu hadiseyi işaret etmektedir. Ömer bin Hattab Radyalan'a bir hırsız getirildi. Hırsız suçunu itiraf etti. Ömer Radyalan bu elin bir hırsızın eli olmadığını görüyorum dedi. Bunun üzerine adam vallahi ben hırsız değilim fakat beni tehdit ettiler dedi. Ömer Radyalan da onun elini kesmeden serbest bıraktı. Evet 531. maddeyi bir sonraki derse bırakalım inşallah. Allahu alem son e, ders olur o da tamamlanır kitap. Subhaneke Allahu ve bihamdik ve eşhedü en la şerikelek ve estağfuruke ve töbəle.